Elhamdülillâh lezî hedâna lehâdâ ve mâ kûnnâ al-nehtediyen levlâ en hedâna allâh ve mâ tevfîkî ve'at-ı sâmi illâ billâhle kad jâet râsulü Rabbinâ bilhâk sallû tabi ve kulûbina Muhammed salli alâ salli alâ A'udhu billahi semia al-alimim min ash-shaytani r-rajim Rabbi a'udhu Ve a'udhu bike rabbi en yahudurun A'udhu billahi semia al-alimim min ash-shaytani r-rajim Rabbi a'udhu bike min emazat-i sh-shaytin Ve a'udhu bike rabbi en yahudurun Bismillahirrahmanirrahim Şehru el Qur'an la Allah'u Qur'an bu mübarek Rabbil bil la ve la Allahu teala ve teccadet hazretleri kıymetli ayımızın faziletlerine ve bereketlerine bizleri nail eylesin bu gece cuma gecesi Ramazan şerif'te sayılı birkaç gece allah Teala bu gecenin de faziletlerine ne aile eylesin. Amin. Ömrümüz kısadır. Eski ümmetlere göre çok uzun yaşayacağımız körülmüyor. Ama Rabbim bu mübarek geceler hürmetine çok yıllar, yıllar boyunca yapılan, yapılamayan hatta bütün ibadetlerin bereketini bize şun mübarek ayda gecede ihsan eylesin. Amin. Allah zengin, fazl-ı kerem sahibidir. <gülüyor> Bakarsın bir kuluna efendim, başkasının yıllarda yapamadığını bir kuluna bir saatte verebilir. Bir gecede de verebilir. Mesele istekli olmak, rağbetli olmak. Yani duayı bilmek, becermek. Onu da Rabbim becertecek. İçimize bir ilham verecek. İşte isteyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarına bakarsanız bunları görürsünüz. Ne dualar, ne dualar. Efendim, bizim bildiklerimiz, duyduklarımız çok az. Daha ne duaları var? Mesela bir duası ne kadar acayiptir. Bu dualarım, kitabımda var. Seherden sonra okunuyor, sehurden sonra, yani sabahın sünnetinden sonra okunuyor. Uzun bir duadır. Allahümün yeselüke rahmeten min indike tehdi beya kalbi ve tecmahü ve telummu ve terudü ve tuslahü dini Böyle gider o. Yarım sayfa, belki bir sayfa yakın bir duadır. Orada mesela buyurduğu ifadeye bak. Ya Rabbi diyor kullarından Adem Aleyhisselam'dan beri kullarından kime ne verdiysen hayır namına, iyilik namına kullarından hangisi senden ne hayır istediyse, sen kullarından hangisine bir hayır verdiysen Fe enni erghabu ileyke ve ya Ey alemlerin Rabbi diyor ben o hayrı senden istiyorum ve ona rağbet ediyorum, hevesleniyorum, onu bana da ver. Şimdi bak kısa bir şey. Ama burada ne var? Çok büyük bir mana var. Adem Aleyhisselam'dan kendisine kadar 224 bin peygamber var. Bunların ashabı var. Salihler var. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde en mühim mesele peygamberlerdir. O kardeşleri peygamberlerdir. Ondan üstünü de yoktur. Ama yine de bize dua yapmayı öğretiyor. Rahbete bak, hevese bak, arzuya bak, isteğe bak. Kendi yaptıklarıyla yetinmiyor senden kim ne istediyse hayır namına ya da sen verdiysen isteyerek veya iste, o istesin istemesin sen kendinden verdiysen veya o istediyse ben ona rağbet ediyorum o ne istedilerse hepsinden istiyor görüyor musunuz dua? bunlar önemli şeyler mesela yine dualarım kitabımda var beş vakit namazdan sonra okunan bir dua var اللâhu'n yeselüke bi hakkı sâ'iline aleyk Ya Rabbi isteyenlerin hakkı için senden istiyorum fe innelissâ'il aleyki hakkâ İstiyenin senden alacağı var çünkü sen söz verdin sözünü bozmazsın. Eyum a'bdin, evemetin, min ahlil biril bahrı, takb belte dhabte um, mestijbte du'a um, fi salih ma d'uonak ve fi salih rasul, bak hangi erkek kulun veya kadın kulun bir kadın olur kır gelkiye geçer. Rabi gibi bir kadın olsa şimdi öyle velilerden kadınlar vardır. Bütün erkekleri sollamış olur. Erkek veya kadın kulun kara ehli olsun, deniz ehli olsun. Ne demek? Deniz kenarında olsun, adada olsun, karada olsun, çölde olsun, nerede olursa olsun. Duasını kabul ettiysen, ne istediğise ona verdiysen, hangi kulun vardıysa bizi onların senden istedikleri iyiliklere ortak et, Onları da bizim senden istediğimiz iyi dualara ortak et. Hepimize birden afiyet ver. Dünya ahiret belasızlık demektir. Hepimizden amellerimizi kabul et. Hepimizin günahlarımızdan Taz-ı Kerem'inle geç. Biz çünkü senin indirdiklerine iman ettik. Resulüne ittiba ettik. Bizi de senin varlığına, birliğine ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hak olduğuna şahit olanlarla beraber yaz. Şimdi bu duayı yaparsa diyor ama duayı anladınız mı? Manayı veriyorum size o dualarım kitabında beş vakit namazdan sonra okunacaklarda bu var bu nasıl bir şey şimdi isteğe baktığın zaman anlıyorsun büyüklüğünü bu adam diyor oturduğu yerde oturur evde mescitte nerede kıldıysa efendim belki de yanında bir kimse yok hoş. bu illa Kabe'de Medine'de Ravza'da olmak şartı yok herhangi bir yerde bu duayı yapan adam diyor oturduğu yerden karada ve denizde duası makbul ameli makbul olan ne kadar kul varsa yani cin de girer buna kula hepsinin ameline durduğu yerden ortaktır o onların iyi dualarına ortak çünkü o da ne yaptı kendi yaptığı iyi dualara da onları ne yaptı ortak etti şirket meseleleri şirket ortaklık mefhumu var burada yani bu duaların böyle nesi var önemi var onun insan ne istediğini bilecek. İstemesini bilecek. Mevla ne yapar? Adamı oturduğu yerde bütün dünyada dua yapanların bak Kabe'de, Ravza'da, şurada, burada yüz binler, milyonlarca insan dua yapar. Bunların içinde ne kadar makbul evliya var. E Dünya her tarafında Allah'ın böyle salih kulları var, velileri var. Biliyorsunuz üçleri var, yedileri var, kırkları var. Efendim? Üç yüzleri var, yedi yüzleri var. Veliler, böyle özel veliler var. Ebtal var, seçkin veliler var. Ama diyor kimin duasını kabul ediyorsan beni ortak edesi. Bu duayı da Resulullah Efendimiz bize öğretiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah tarafından bize bildiriyor. Diyor ki bunu kim okursa diyor tabi manayı düşünmek şarttır. Huzursuz, kafletle hiçbir ibadet kabul olmaz. Bunu okuyan diyor kendi oturduğu yerden hepsinin duasına ortak olur. Bu nasıl bir teşkilattır? Hangi şirket bunu kontrol edebilir? Dünyadaki hangi bilgisayar ağasıyla ağıyla bu ölçülebilir. Nerede kim var? Duasını kabul olduğunuzda de kim biliyor? Ama Mevla bunun hesabını yapmıştır. Kimin nereden ne dua ettiğini bilmektedir. Sen burada oturduğun yerde hepsine ortak olmak var. Niye bu duayı okumayacaksın şimdi? E onun için biz sizi faziletli amellere tergip ediyoruz, teşvik ediyoruz. Neden? Ömrümüz kısa. Birbirinden istifade edelim. Resulullah öyle buyurdu. İstemti'û bi'âd beyt Bu Kâbe'den istifade edin. Niye fe'inneû Hüdüme merrateyn ve urfa'u fi İki kere yıkım geçirdi. üçüncüde de Allah köye kaldıracak. Yani istifade edin ne demek? Kabe kalkmadan tavaf edin, ömre yapın, aç yapın. Şimdi birbirinden istifade edelim ne demek? Şu ehli sünneti tebliğ ve duyurmak hususunda lütfen Allah rızası için tebliğ aletlerini de kullanarak her yere ulaşalım. Başka yapacak bir şey yok. Vakitler kısa. Ecel bizi beklemez. E sen hocaydın da konuşuyordun da lazım adamdın demez. Öyle olsa ne lazım adamlar vardı bizden çok lazım. Hepsi kalırdı. Kimse de düşünmesin öyle bu adam kalır belki yaşar. Bir şeyli bir şey yok. Kimsenin garantisi yok. Şimdi ne lazım? Şu kısa vakitleri değerlendirmek lazım. Oturduğun yerden bütün dualara ortak olman. Bir gecede yüz senelik şimdi Kadir gecesi geliyor. Leyle dülkadri hayru minel vişe ebul hasan i Horasani Hazretleri Şiratü'l-İslam'da diyor ki, 40 senedir Kadir Gecesi kaçırmadım, hepsini keşfettim, manen tespit ettim. Ama Kadir Gecesi gezer, Ramazan hangi geceyle girdiyse ona göre değişir. 10 gecelerin tek geceleri, çok sıkı aranılması, takip edilmesi gerektiği bize tavsiye ediliyor. E 27. gece en ümitli gece, Allah kavuştursun. E yani şurada, önümüzde bir mevsim var. E bunun geceleri sayılıdır. E bu 5-10 gece içerisinde bu geçecek diyelim. Ama 17. gece olma ihtimali var bu son 10 gecelerden evvel olarak bir tek. E bu durumda hmm. Bin aydan hayırlı ne demek? Ya bin ay 83 sene 4 ay ediyor. 83 sene 4 ay bir adam sırf ibadet nasıl yapacak? Yaptı diyelim. İtikafa girdi, mağaralarda kaldı. Hiç çıkmadı. Allah adam 600-700 sene ömür verdi. Var böyle eski ümmetlerden. Diyelim bu adamın 83 sene 4 ayda yaptığından bir kadir gecesindeki ibadet, teravih, namaz, zikir, dua hayırlı oluyor. Denk bile olmuyor. Şimdi bu nasıl kaçaralım? İmanı olan bunu nasıl kaçırır? Ahirete inanan, ahirette amel salih lazım, cevap lazım, cennete girmek için haşene lazım. E bunu biliyorsun. E nasıl burada para lazım? Herkes ırgat gibi çalışıyoruz. E orada da bu lazım. E bunu bilen, inanan insan e beni hayatta yaşayacağım, geçineceğim. Neyle geçineceğim? Burada yatağım var, orada yoksa. Burada yorganım var, orada yoksa. Damım var, burada, orada yoksa. Tavanın yoksa. Nereye başını sokacaksın? Ateşte durulur mu? Yatılır mı? Cehennem, yurt olur mu? Ama Allah ölü. Kafirlerin diyor, ikametgahı, yurtları, vatanları ateştir. E biz imanlıyız elhamdülillah. Şimdi imansızlarla ne işimiz var? E i̇manlı adam imansız gibi olursa bu, olur mu? Bir adam paranın işe yaradığına inanıyor, çalışıyor. Öbürü inanmıyor, çalışmıyor. E bu paranın işe yaradığına inanmayana ne derler dünya ortamında? Deli derler. Bakırköy'de giderler, tımar olsun diye, kaydederler. Derler ki bu para mara bir şey anlamıyor. Zaten bir adam deli mi akıllı mı nereden anlayacaksın onu? Parayı anlıyor mu anlamıyor mu? Oradan anlayacaksın onu. Şimdi Bakırköy Tımarhane'ye gittik bir kere ziyarete. Bütün deliler sardı başımızı. Ne delisi? Bizden akıllıları var. Para istiyor. Ne para? Sigara parası. E bundan deli olur mu? E buna şimdi parayı versem alıyor anlıyor da sigara alacağım içeceğim keyfime bakacağım diye. Sigarada keyif mi olur? Adamı öldürür ama mesele o değil. Yani parayın geçtiğini geçerliliğini anlayana bile deli demezler. Anladın mı? E şimdi paranın faydasına inanan bunu çalışmadan durur mu? Riyad bulsak kaçırır mı? Ee, şimdi ahirette ne geçiyor? hasene yani sevap inanıyor musun? inanıyorum e, inanıyorsun da yapmıyorsun bu, bunu da tımarhanelik olur bu adamın durumu yani niye? ahiret var, cennet var, cehennem var ben cenneti kazanacak iş yapmayacağım önüme gelmiş mübarek ay teşrif etmiş hülül etmiş yarılıyor artık, yarısı gelmiş e, son gecelerde ihtiyat ile çok dikkat ederek bunu kaçırmamamız lazım Niye hayatımızı kurtaracağız ya? Bir geceyle ya? Ama tabii de Allahu Teala bunu direktman şu gece demiyor işte. Orada ne var bir bir rivayet öyle, bir rivayet öyle, bir rivayet. Niye böyle birkaç rivayetler çıkıyor? E bunun tadı burada gizemi mi burada? Yani insan gizli şeye düşkün olur. Bunu aramaya merak olur. E onu bulayım derken başka geceler ihya olur. Çok kazancı olur ya. Yani. Başka geceyi de ibadetle geçirsen Kadir gecesi değildi. E Kadir gecesi değildi diye efendim mahrum mu olursun? Teheccüd kılsan, Kur'an okusan, zikretsen Hep kazanç Ramazan gecesi, Ramazan şerifte Tazif var Katlama var Bak burada alimler beyan ediyorlar Diyorlar ki İmam Zühri Şair alimler Ramazan'da bir rekat Ramazan dışı bin rekattan üstün Ramazan'da bir Sübhanallah Ramazan dışı bin Sübhanallah demekten Eftal Şu işlere bak Ramazan'ın bir orucu bin gün oruçtan dışarıda Eftal bu katlamalar var zaten hangi gece olursa olsun ama sen bunu Kadir Gecesi'nin niyetiyle de yaparsan Allah niyetine göre verir inşallah arayan bulacak mutlaka Rabbim bulduracak ama mesele önem vermek değer vermek, istemesini bilmek, rahbet, rahbet. ya kainatın efendisi en üstün makam sahibi ondan ileri kimse geçemez, kazanamadığı bir şey yok yine de diyor فَنْنِ اَرْغَبُوا kim kimsenden ne istediyse diyor dostlarından ben de rağbet ediyorum diyor ben de hevesleniyorum ona diyor ya biz ne hevessiz adamız ya adamlar almış götürmüş kazanmış ahirete biz de bakıyoruz burada dünyada vay adamın altındaki arabaya bak ondan sonra son model bilmem ne 200 milyar eder vay anasını biz eşek bile bulamıyoruz binme senin de şeyine bak yani hayıflanmana bak yazık sana ya bu isteğine yazık bu talebine yazık Allah hayırında helalından versin ama Şimdi buna değer mi yani buna bakıp da heveslenmeye? Sen heveslen ibadete, zikre, kazanana, cennete. Sen oraya heveslen. Ve feide alike fel yetanafesul Allah buyuruyor. Dostlarının nimetlerini anlatıyor ya. İnne'l ibra'a lefi ne'im. İyi kullar nimetlerle dolu cennetler içerisindedir. Alele raki yanzurun. Tahtlara kurulmuşlar. Öyle bir taht, uçan taht, uçan. Şoför lazım değil, benzin lazım değil. Efendim, hava, trafik tıkanmaz, yol tıkanmaz. Hiç. Her tarafı in inciler, mercanlar, zümrütler, yakutlar, kol kol böyle işçilik tahtın üzerinde. Tahtı buradan baksan sarığın düşer. Yüksek, beş yüz senelik mesafe diyor. Yani o bir taht buradan baksan göğü kapatır ya. Göğü kapatır ya. Erike, alel erâ iki. Sahtlar üzerinde, yanzurun, bakıyorlar. Ben hayal mi anlatıyorum? Çıktım televizyonlara biraz bir şeyler anlattım diye. Girdiler birbirine şimdi. Var mıydı, yok muydu? Yakında görürsün. Gitti berbere, dedi ki saçım ne renk? Dur dedi dökeceğim önüne, görürsün şimdi dedi. Görürsün şimdi, dur bakalım. Az kaldı. Ölenin kıyameti koptu. Memmade, fakat kıyamet, kıyamet. Var mıymış, yok muymuş? Dur bakalım. Bu cennetleri ben mi uydurdum? Kur'an söylüyor. Bütün bunu Kur'an'a nazıyor. Te'arifu fi ucuhim, nazraten na'im. Nimetlerin sevincini, sürurunu, huburunu, onların yüzlerinden fark edersin. Yani diyor mahşerde adamı hiç tanımıyorsun, etmiyorsun. Böyle kalabalık içinde. Bir baksan diyor dersin ki bu cennetliktir. Yüzünde sevinç var. Öbürünün suratında meymenet yok. Rabbi alınmış. Adam cehenneme gireceğini anladığı vakit gülebilir mi? Yüz göğün Damgalı şaraptan onlara içirilecek. O şaraplarda lafiya gaulun ve lahum ana yunzufun. Efendim ne yok? E, yunzufun de var. Yani sarhoş olmazlar. Akılları gitmez. Öyle şarap değil. Cennet şarabı bu. Damgalı, özel mühürlü, hicaamu misk. İçiyorsun, içiyorsun. sonu diyor misk kokusuyla. Dünya şarapları gibi öyle adamı sarhoş etmez, delirtmez, kusturmaz, midesini bulandırmaz, başına ağrı vermez. Ben de içmiş gibi sanki anlatıyorum size de. Ben bunları nereden anlatıyorum size? Tefsirden anlatıyorum size. Tefsirde diyor ki dünya şarapları ne yapar? Şöyle yapar, şöyle yapar, şöyle yapar. Ben de size onlardan anladığımı anlatıyorum. Ben pişe tatmış değil, bile azıma değmemiş. Ha, sonu ne olur diyor? Sonunda bir misk raihası kalır diyor. Zaten dünyadaki misk dediği de bulaşık gibi bir şey. Dünyadaki misk mi kaldı? Hakiki miskler nerede de? Zaten dünyadaki miskin aslı neredendir? Ceylanın göbeğindeki kanın parçası tadır. Dünyanın hakiki miski bile. E, amber neredendir? Balinanın efendim kafasının arkasındakidir. Balinalar kafaslarını vuruyorlar şeye, intihar etmekler için bazı vuruyorlar ya, kayalara. Gidiyorlar intihar ediyorlar bir şeyler. O kayalara vurdukça buralardan çıkıyor. Amber de balinadan çıkıyor misk göbek şeyden çıkıyor ceylanın göbeğinden çıkıyor bunlar hep mesela şimdi kimyasalları çıkmış tabi asaletleri zor bulunur şu anda onlar ilaçtır çok kuvvetli ilaçtır onlar asıl olanlar dünyanın miskine efendim Amberine, esas hepsini hakikati cennette ve fî dâlike işte bunlar hususunda fel yetenâfesil müttenâfis rahbet eden var mı isteyen var mı bir şeye arzulanan var mı? heveslenen var mı? hevesleniyorsa diyor ancak bu cennete heveslensinler yoksa onun arabası şöyleymiş onun atı böyleymiş onun avradı böyleymiş onun evi böyleymiş buna ne rağbet ediyorsun hepsi bırakıp gidecek zaten adamın altına iyi araba görüyorsun da ne altanıyorsun almış onu krediyle ondan sonra ödeyemeden elinden alıyorlar zaten çoğununkini o da diyor efendim ben iyi araba alayım de niye? güçlü gözükeyim niye ki milleti dolandıracak yani adamın bu kadar arabası var benim paraya tenezül eder mi adam da bastırıyor parayı veriyor mal alacağım diye alıyor parayı vermiyor malı işte böyle arabalarına da aldanmayın yani. demek istediğim neye rağbet ediyorsun adamın ne olduğundan haberin yok adam kanser zor nefes alıyor binmiş son motel arabaya bu da diyor ki ne iyi adam durumu ne güzel Ulan, durumu ne güzel adam, altı aylık ömrü kalmamış senden sen cenneti iste be adam sen Allah'ın rızasını kazan sonsuz isteyecek şey var bu kadar istenecek güzellikler varken değer mi? Dünyayı Allah sevmemiş. et dünya mel'unah, junu mel'unum Yarattı yaradalı bir kere rahmet nazarıyla dünyaya şöyle bir sevgiyle bakmadım diyor Allah. Niye? Çünkü bu diyor nefsin işine yarar. Nefis de benim baş düşmanımdır. Adi nefse ke fe innaha azzul men li ''Ey insan nefsini düşman bil, çünkü benim karşıma düşman olarak ilk dikilen senin nefsindir, şeytanı şeytan eden de, yine ona konan nefistir.'' ''Bu ki sen sensin, ben benim.'' demiştir Allah'a, ancak oruç bunun kafasını ezebilmiştir. Ondan evvel allah Teala buna her türlü azabı yapmıştır. ''Sen kimsin, ben kimim?'' sor zaman, ente ente ene, ene ''sen sensin, ben benim.'' demiştir, Demek küstahlığını göstermiştir. Ateşi atmış çıkartmıştır. Yine yangının tesiri geçince yine sen sensin, ben benim demişler. Böyle dik kafalıdır. Ama açlıkla terbiye ettiği zaman konuşacak hali kalmamıştır. Gözünde fer kalmamıştır, elinde, kolunda, dilinde derman kalmamıştır. Nefis denen nesne hepimizin tam ortasında, anımızın ortasında duruyor, yerleşmiş oradan. Ha? O nefis işte açlıkla terbiye olunca ben aciz kulunum, sen Rabbul Aleminsin demek durumunda kalmıştır. Onun için nefsin terbiyesinde de aç kalmaktan büyük ilaç yoktur. Bu aç kalmakta kendi kendine böyle yemeği boykot ederek açlık krevi gibi olmayacağına göre ne, ne türlü olur bu? İşte bu tuttuğunuz oruçlar Allah kabul etsin. Amin. Bunlar hakikaten adama şey verir. Nefse bir usluluk verir. Şeytan zaten bağlı. Düşman bire indi. Onu da efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnneşşeyitlâne yecri minibnâ demmeşru dem. Şeytan Adem oğlunun nerelerinde gezer, kan neresine giriyorsa orasına girer diyor. Hadis sahiptir. Peki ne yapsak da bundan şerrinden emin olsak veyahut da zararını hafife indirme için? Efendim Ne yapsak? Dahi ku mejariu Onun diyor geçiş damarlarını açlıkla daraltın. Yani oruç tutanda onun geçiş güzergahları ne oluyor? Darlanıyor. Ondan sonra insan ibadete bir kolaylık buluyor. Ama iftarda az yemek lazım ki ne olmasın daha beter şahlanmasın. Çünkü aç durup durup durup da ondan sonra birden yüklenirsen hepten nefsi kudurtursun. O hiç siyasete, yönetime uygun değil. Bu nefisle, şeytanla yapılan harp böyle yönetilmez. Yanlış yönetim olur o. Onun için iftarda ne yapılacak? Az yenecek. Şimdi bir mevsim içerisinde bulunduğumuz için bunu ganimet bilmeliyiz diyoruz. Faziletlerini anlatmaya çalışıyoruz. E şimdi bu hadis meclisleri nedir? Ayet meclisleri Allah'ın kelamıdır. Hadis meclisleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisleridir. Onun için efendim tazim eden hürmet görür, değer veren değer bulur, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özel adamlarından olur. Ahirette de seçkin şefaatçilerin olur? Şefaat ettiği kullardan olur. Neden? Çünkü hadis meclislerine iştirak ettiği için. Bizim meclislerimiz ekseriyetle ayet hadis meclisidir. Bu itibarla faziletleri okuyacağız ama bunları efendim engelleyecek bu faziletlerden bizi mahrum edecek tehlikeleri evvela dikkate alalım ki hemen müjdelere kapılıp aldanıp da ne yaparsak yapalım bunları kazanırız sanmayalım. Ee, Selman Hadisi ne buyuruyor? Ben tecrübe ediyorum. Ben çok iyi bir insanım. Ben çok iyi bir insanım. Ben çok bir hayır amel yapan, nafile, bir olur? Başka Ramazan'ın dışında bir farz yapmış gibi olur. bir insanım. Ben çok iyi bir farz yapsa, akşamın farzı gibi, oruç gibi, zekat gibi bunlar farz. Ben çok iyi bir insanım. Ben çok Başka bir ne gibidir? 70 farz, Eda etmiş gibidir ama biz burada kitapta da kayıt koymuşuz. Vaazlarda da şerh ediyoruz. Ne diyoruz? Sakın kaza namazlarınızı bunda bir kaza kılayım, yetmiş düşeyim diye uyanıklık yapmayın. Aleyhinize uyanıklık yapmış olursunuz. Bu nevafil faziletlerin katlaması bakımındandır. Ama yan ahirette hesapta açık e, falan çıkarsa o ayrı. Allah'ın fazilu keremi nafilelerden de tamamlama müjdeleri var. Ama bu şu anda hesaba katmak anlamına gelmez. Borç düşülmez bundan yetmiş yetmiş. O borçlar, kazalar, orucun kazası, zekatın kazası, namazın kazası hesap edilecektir. Bunların hepsi harfiyen, paraysa kuruşu kuruşuna, namazsa rekatı rekatına, değil mi efendim? Oruçsa günü gününe bunlar tamamen borç olarak ödenecektir. Ha bu arada insana ecel gelir de, 20-30 sene 30 kazayı baş edemeden ölür de gibi hususlarda olursa, bu Ramazan gibi faziletli gecelerde, günlerde, aylardaki katlamaların, fazlalığından istifade söz konusu olur. Allah fazl kerem sahibidir. Celle şahane ve celle celal. Şimdi fazileti anlatıyoruz da bakalım şartlar neler? Ebu Hureyre Efendimiz'den rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne ümmeti lentuhzâme akâmû şehr-ı Benim ümmetim diyor. Ramazan ayını ikame ettikleri müddetçe asla rezil rüsvay olmayacaklar. Dünya ahiret rezillik yok inşallah. Kıyla ya Ramazan? dediler ki ya Resulallah Ramazan ayında adam ne yaparsa bunun ikamesini bozmuş olur sevabını iptal etmiş olur Ramazan ayında ne yaparsa bunun faziletinden bereketinden mahrum olur yani sahabe-i görüyor musunuz hep neleri soruyor nereler delik nereler çatlak nereler yarık onları anlamaya çalışıyor biz olsak orada tahmin ederim bunu sormayız hep ne yaparız daha ne var müjdelerden daha ne var Niye? E, aç duruyoruz akşama kadar daha bir şey olsun e böyle yaklaşım olmaz Allah'a karşısında Sen burada ben ne yaparsam kaybederim torbayı deldiririm bunu dökerim sen bunu sen sütü efendim çanağı kırarım sütü dökerim o sütten bir istifade olmaz süt ama döküldü yine bunu nasıl toplanıp da içilme imkanı kaldı mı şimdi oruç tuttuğun oruç gözüküyor ve sen bu çanağı kırarsan efendim bu orucun hakkını muhafaza etmezsen bu sana fayda etmeyecek alem. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki intihakul meharimi Kim Ramazan ayında haram işlerse belli başlı haram ha. öyle hani hepten evla değildir, müstehap değildir, mekruhtur değil ha. Hangisi? Bildiğimiz haram. Bu haramları işlerse bu adam Ramazan'ı perişan etti. Ramazan da onu perişan etti nasıl oluyor menzene bir adam ramazanda zina yapsa e şimdi çeşmeden su içmek gibi zina devam et yani şimdi bu adam kadir gecesinden nasıl nasip alacak efendim diğer aylardan biriyle Rebiyül, efendim, cemaziyel evveldir cemaziyel ahir ayıyla ramazan bir e değil ondan sonra bu işlerde farklar var bu farkları mülaza etmek lazım. Ben hadis-i şerifte ne okuydum orada? Ee, en büyük günah şirkten sonra ne diyor? Ben tüzaniye bir halileti carik. Komşunun karısıyla zina etmendir. E şimdi bunun bir farkı var mı? E var tabii hadiste var. E zina haramdır. Komşunun karısıyla olursa kat kat haramdır. Komşuluk hakkı da devreye girer. Ödenecek borçlar çoğalır. Allah hakkından sonra bir de kul hakkının ağır yükü gelir bunların hiçbirini biz ne yapmadık kafamıza göre yorum yapmadık ki bunu hepsi hakkında sahih hadisler var şimdi ramazanda zina yapsa <gülüyor> ramazanda içki içse şarap içse yani sarhoş edici madde e efendim işte nedir esrarda buna girer eroin afyon efendim, birası şusu su. bunun çoğu sarhoş etse azı da haramdır haram. <gülüyor> çoğu sarhoş ederse azı da ne olur haramdır ki içki içse لَعَنَوُ اللّٰهُ وَمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ اِلَّا مِثْرِهِ مِنْ Aman ya Rabbi! Allahu Teala diyor, gökte bulunan bütün melekleriyle beraber o adama lanet etmeye başlarlar bir daha sene Ramazan'a kadar Allah'ın laneti durmaz. Bir daha sene Ramazan'a kadar. Ancak Ramazan'daki tövbe baklar o. O bir senesi gitti. Gökteki bütün meleklerle beraber. Allah melekleriyle salat ediyor. melekleriyle salat ediyor. Sen niye lanet alıyorsun ya? Millet feyiz alıyor, rahmet alıyor. Mağfiret coşuyor, taşıyor. Sen niye lanet alıyorsun ya? E ben içmeden duramıyorum, zina etmeden duramıyorum. Yani demek istiyorsun ki cehenneme girmeden edemiyorum. Böyle olur mu ya? mate, Kable en yüdrike Ramadhan Bu adamın ilacı ne? Bir daha Ramazan'a kavuşup onda düzeltmek işi. İş nerede düzelir? Bozulduğu yerde düzelir. Burada bozdun, orada düzeltsen saymıyor bunu. Bu Ramazan'ın özel bir hürmeti var. Öyle Ramazan, şey değil bu. Fesane eğlenceleri için Ramazan gelmedi. Ramazan'ın bak ne kadar sıkıntıları var. Şartları var. Oynamak yeri mi bu? Bir de Ramazan eğlenceleri çıkartmışlar. Tam yani bulmuşlar. Millet nerede kazanacak? Orayı delir deldiriyorlar yani. Adam da bir Ramazan'da ibadet yapacak, onu da eğlenceye çevirecek. Ramazan, bir dahaki Ramazana kavuşmadan eğer ölürse bu ne olacak? Feleyselhu indallahi hasenetu yetkibi ennar. <gülüyor> bu adamın Allah katında cehennem ateşinden kendisini sakınması için öne süreceği bir hasenesi bile yoktur diyor. Tek sevabı yok. Ya ben bu kadar yaptım, yaptın ama battırdın. Adam trilyoner olmuş. Milyar dolarları vardı, batırdı. Şimdi ne oluyor? Benden beter, benden aşağıda oturuyor bu vardığıyla olur mu? korumak mesele kazanmaktan önemlisi korumaktır 20 senede kazandığını 20 dakikada kaybedersin senin hasenelerin vardı ömrem vardı zekatın vardı fitrem. ben şunları yapmışım bunları yapmışım aramazanda. ramazanda zina ve içki bu ikisinin üzerinde duruyor bu hadiste özel madde bu ikisi şimdi ben buna gelip de olmayanı da içine sokup da kıyas edebilir miyim? edemem yoruma açık değil bunlar zina içki bu nasıl iştir bu zina? Adam da diyor önce ben zinadan kurtulmak için nikah yapıyorum. İyi, iyi yap bana ne? E diyor ki e, iki şahit olmadan yapıyorum. Allah şahit tutuyorum. Aha. Bu nasıl Allah şahit tutuyorsun ya? Nikahın şartı var, şurta var, şahidi var, şuhudu var. Bu nedir? Mehiri var, konuşması var, akti var. E, Sen de böyle de kendini avutanlar çıktı. Aman aman aman aman. Bir de öyle Şia mezebinin müten efendim öne sürenler var Allah Allah o şia mezhebi ne karışık bir şeydir o ya ondan karışık bir mezhep dünyada yok 12 imam için diyorlar ki Hz. Hasan Hüseyin sair imamlar için diyorlar ki onlar öyle makama çıktı ki ne peygamber yanaşabiliyor ne melek ya böyle bir itikatta bunların en ehveni de Caferi Caferiler de böyle inanıyor <gülüyor> peygamber yaklaşamıyormuş 12 imama böyle şey olur Böyle inançları var. Bu müternik nikahlarını uydurdular. Adam nikah kıyıyor, efendim, bir günlük, bir saatlik, bir birleşmelik. Bu nedir? Zina'nın adını nikah takmışlar. Evet. Aman sizi kimse kandırmasın. Ben çok biliyorum. E senin bildiğin hiç dört mezhepte yok. Adam hocanın biri konuşuyor kürsüden. Anlattı anlattı şimdi peşinden dedi ki, ben dedi öyle şeyler anlatırım ki dedi 104 kitapta bulamazsınız. Alttan da bir yaşlı hoca var Ahmet Tayyip o da aşağıdan dedi ki Anla, anlasanıza ki yalan konuşuyor dedi niye 104 kitapta yoksa dedi bu yalan konuşuyor <gülüyor> e şimdi sen dört mezhepte fetva yok sen kalkıyorsun efendim ben nikahı kıydım yok şöyle nasıl kıyırtın <gülüyor> böyle şey olmaz yani sizi zinadan kurtarmaz hocalar bunları bilir ama kürsüden söylemez bak ben bu işleri çok inceledim ben biliyorum diyen sizi kandırmasın ben bildiğim her şeyi burada konuşan adamım. Tamam mı? Senden ayrı ben bir şey izlemiyorum. Olur olur derim. olmasa olmaz. Usulü var. İki çağ için nikah olur mu? Ha şimdi Şafii mezhebinde veli şartı da var. Hanevi mezhebinde veli şartı yok. Ha, dört mezhep içinde fetvaya ben bir şey demem ama sen şey kalkıyorsun. Şia mezhebi. E Şia mezhebini de 5.ye saymışlar. Kim saymış? Felanca. E onu kim adamdan saymış da o da onu beşinciden saymış. Ya ben böyle bir konu yok ki kendi kendine gelin güveni ben sana 73'ü de bulurum hadiste diyor ki ümmetim 73'e ayrılacak. 5. yer yok ki 6-7 öyle giderim yani bunu 72'si de dalalettedir küllüğün finnar hepsi cehennemdedir diyor hadis sahiptir aman ehli sünnet vel cemaatten kıl kadar ayrılmayalım yani zaten bir imanımız kalacak sağlam bari şunu koruyalım ya müslümanlar nerede Allah için toplaşırsa orada Allah'ın evi olur Müslümanlar nerede Allah için toplaşırsa, orada Allah'ın evi olur. Şimdi bir adam bir daha Ramazan'a çıkmadan ölse, bu zinayla içkiyle Allah muhafaza ya. Adamın biri bir kere anlatıyor, bir de öyle öyle Ben diyor Kadir gecesinde bile zina yaptım. Ondan sonra diyor ki Allah da belamı verdi diyor zaten. Kendi de şeyini anlatıyor yani. Hala düzelemiyorum diyor. Bilmem ne bilmem. Ne. Olacak iş mi ya? Bu Ramazan'ın her gecesi Kadir Gecesi gibi ihtimali var ya bunu azade tutacaksın. E nedir bu? E bekleyeyim o zaman Ramazan'dan sonra toplarım zinaları beraber yaparım. Öyle şey olur mu ya? Yahu Ramazan'da tövbe edeceğim, bir daha da yapmayacağım demek istiyoruz. Ama bu tabi ki Ramazan'ın bir özelliği olduğunu da unutmayalım demek istiyoruz yani. Bir mescitle sokak bir değil. Bir tuvaletle affedersin bir e, cami bir değil yani. Bunu şimdi bilen her akıllı bilir yani. Ama bu aylar öbür aylar bir değil. Bunun katlaması sevap ustura iki taraflı kesiyor. Sevap tarafı da keskin, günah tarafı da keskin. Fettakullahu fi şeyre Aman Ramazan ayında Allah'tan sakının. Feinden hasenatu tuzafu Başka aylarda katlanmadığı kadar sevaplar kat kat edilir ve kedel seyyiat <Sessizlik> günahlar da başka aylarda katlanmadığı kadar Ramazan'da katlanır. Böylece Ahirette de azabınız katlanır. Allah muhafaza. Onun için bu ayı mağfirete vesile kılalım inşallahü rahman. Peki. Ebu Umamet el-Bahili, Vasile İbni Ashka, Abdullah İbni Büsür kim bunlar? Üç tane ayrı sahabi. Radiyallahu anhum ecmain. Üçü de diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi sellem şöyle buyururken işittik diyorlar. Tamam. Kaynaklar burada verilmiş. Mansane nefsine ve dine o, fişehri Ramazan, kim Ramazan ayında canını ve dinini korursa, canını ve dinini korursa tabii bunun manası nedir? Ya benim haramlardan koruyacak, dinini bozuk inançlardan, bozuk amellerden, günahlardan koruyacak, günahlara bulaşmayacak. Zevve cüllahın Allah onu hurilerle ne yapar? Evlendirir. Bak evlendirir. Şimdi bu hur işinden taktılar bana. Kadınlar bütün köşe yazarları çuval çuval yazı yazıyorlar benim hakkımda. Şimdi ne olmuş? Erkekler garanti cennetlik demişim. Kadınlar girerse kocasına verilecek demişim. Böyle bir şey demedim ki. E, erkeğin gireceğini ne garantisi var? Belki kadın girer erkek giremez cennete. Nice salih kadınlar var kocası namaz yok abdest yok. O karısının adına cennete giremez ki. E dolayısıyla herkes kendi ameliyle cennete girer. Hiç böyle bir şey yok. Ama cennete girerse kadın ya kocasına son kocasına rivati var. İlk kocasına rivati var. Ahlakı en güzel olan kocasına rivati var. Bu rivatler var. E şimdi Allah onu e, ne yapar? E, hurilerle evlendirir. E şimdi huriler var mı? Var. E sen şimdi yok temellen yok olmaz Hele ki. Hele Ramazan ayında onlar helmin khatibin ilella bizi Allah'tan isteyen var mı, bizi nişanlayan, nikahlayan diye nida ederler e şimdi yok dersek Kur'an'ı inkar etmiş oluruz e ben şimdi hanımlar beni beğensin diye gavur mu olayım ve bihurin in. ama başka hocalar acayip ne olacak işte bu, şimdi bu seyircilerin dörtte üçü kadın bundan dolayı bunlara ara bir formül bulalım, ara sıcak ne olsun efendim huriler var ama hizmetçi Eş değil. E hoca ne var sen çok kaba adamsın bu konulara girmesen iyi olur. Sen de cennete girmesen iyi olur. Ne yapayım ben sana? Bir şey beğendiğin yok ya sana özel yer mi döşeyeceğiz? Allah bir yer yaratmış yapmış hazırlamış içinde de bunlar var diye ilan etmiş. İnanırsın inanmazsın. İnanmak zorunda değilsin ama uydurmak zorunda da değilsin. Sen Allah'ın kitabını değiştirmek zorunda değilsin. İnanmıyorum de çık git. Hem efendim huri var ama neymiş hizmetçiymiş neymiş kadınların sinirini yatıştırıyor hurilere karşı da. Sanki saç baş başa bir kadın huriyi mi bulacak da. Zaten ahirette kıskançlık diye bir şey yok. Cennete girenler arasında bir kıskançlık yok. Bir kavga gürültü yok. Adam babasının katiliyle cennete girse Allah onu diyelim affetmiş bir yerden bunu cennete sokmuş bir yerden. Adam oradan çıkıyor. Ulan vay sen benim babamı öldürmüştün diye cennette kavga çıkar mı? İhtimali bile yok. Çünkü neden? Ne o onu hatırlayacak ne onu hatırlayacak. Çünkü Allah Teala orasını üzüntü yeri yapmamış ki. E şimdi bütün bunlar teferruatla anlatılıyor. Allah Teala onu evlendirir diyor. Ha e kadın da diyor ki bu sefer e bana ne var? Ya sana da Allah hizmetçi verir. Vasif verir. E cennette bu kadar köşkler verir. Hizmetçiler verir emrine, her istediğini Allah yapar. Tamam. Verileni al, teşekkür et, otur aşağı. Kimse lan aşık atmaya kalkmasın. Allah Fazıl Kerem'de istediğini istediğini verir. Kadın olur, bin erkekten üstün olur. Derecesi yüksek olur ibadetinden dolayı. Biz bunu kararını biz mi vereceğiz? Allah kimseyi kimseden aşağı etmez, merak etmeyin. Hiçbir hanım kardeşimiz de bundan dolayı üzülmesin. Va taukasra min cennet. Cennet ona bir köşk verir. Ya bu Ihlamur kasrına benzemez. Beşiktaş'taki kapıları dökülüyor, her tarafı dökülüyor. Ha o padişahların kasırları antika oldu ama hiç tutar tarafları da kalmayacak az daha yani. Bu 100 sene, 200 sene biter. Ama cennetin köşkü ebedi kalır. Ve men amile kim bir kötülük yaparsa ora müminen, bir buhtanin ya da bir mümin'e bir iftira atarsa şimdi misaller çoğalıyor demin zina ile içkiydi şimdi ne eklendi iftira iftira ne demek yapmadığı bir şeyi adama yaptı diye ona o suçu atmak çok büyük günah hatta yedi tane en büyük günahın arasında sayılıyor hatta o yedi en büyük günahın arasında bile içki bile geçmiyor da buhtan geçiyor iftira geçiyor bak oraya dikkat edin çünkü acayip bir kulakkıdır yani. Hele ki namusluk adına namussuz iftirası. Adamın karısına kızına şunu şunla gördüm, şunla beraber geziyordular, parkta oturuyor bir şeyler olmayan işleri oldu gibi diyerekten adama kızını dövsün diye, karıyı boşasın diye böyle işler yaparlar ya. Hatta karıyla evlenmek isteyen ona iftira atar, adam onu boşasın ben alayım diye. Böyle de yabanlar vardır yani. Bunlar bela. Evşeri ben Fişe Ramazan ya da Ramazan ayında sarhoş edici bir madde içerse burada bir iftira eklendi. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Bilmediğimiz bir şeyin peşine düşmememiz lazım. Tecessüs yapmamamız lazım. Ayıp araştırmamamız lazım. Bu adamın ne günahı var mı yok mu bunu bir incelemem lazım. Hiç lazım değil. Hesap memuru değilsin. Kendi hesabına bak. Konuşulduğu zaman susmamak lazım. Hemen emri bil marif yaparaktan konuyu kapatalım. Şahidi değiliz, iftiraya girme tehlikemiz vardır. Estağfurullah demek lazım. Konuya devam ederlerse kapatmıyorum kardeşim. Benim bildiklerim var falan filan. Hemen orayı terk etmek lazım. Terk etmek lazım hemen. Ayıp olur işte arkadaşlık var. Şimdi bir daha bize kızdığınızda sinirlendiği hareketleri çekti demesinler. Böyle düşünmemek lazım. Hemen çıkmak lazım. Gücü olan susturup durdurması lazım, konuşmaları kestirmesi lazım. Gücü olmayan kendi orayı terk etmesi lazım. Çünkü yani bir masiyetin yanında bulunan kalbinden kerih görmekle beraber orada iştirak etmemesi lazım. Hele ki bu konuşma işi. Ya dinleyen sessiz kalanı bile ne sayarlar? Süküt ikrardan sayarlar. Yani bu da sessiz kaldığına göre bu da kabul etti. Olur. Bunu insanlar bile böyle sayıyor. Ondan sonra duyduğu zaman adam, yahu kardeşim benim namusuma konuşulmuş orada da. Sen de mısın sessiz kalmışsın. İnsanın yüzüne bakacak halin kalmaz. E bu Allah indinde ne olacak? Mevla kullarının hakkını koruyor. Ahbetallahu <gülüyor> sene bir içki içse veya bir efendim e, mümin kişiye iftira etse Allah diyor bir sene yaptığı bütün hayırlı amellerin sevabını anında siler. Büyük, acayip bir Otomatik hesap var Allah katında. Hemen adamın hesabını, bir senelik sevabını bir anda silerler. İşte o bin aydan hayırlı bir gece falan geliyor ama bizde tehlikeler de var. Ben onu diyorum, tehlikeleri bir bertaraf edelim de ondan sonra yani gemiyi bir tamir edelim, delikleri tıkatalım, yamayalım, nelerden sakınmamız gerektiğini özellikle anlayalım, anlatalım. Ta ki bir bin aydan hayırlı geceye yaklaşıyoruz. Önümüzde ihtimali kuvvetli geceler geliyor. En azından yani... Bu şekilde ne yapmayalım? Zayi etmeyelim. Bunu koruyalım. Koruması dedim, kazanmasından mühim. İttekû şehre ramazan. Ramazan ayının günahlarından sakının. Diyennehu <gülüyor> şehrullah. Çünkü o Allah'ın ayıdır. Ce'ale lef mehadde aşara şehran ve 11 ay verdi size. Yiyin için sulara kanın, doyun. Ve şehr-ramazan şehrullah. Hep bir ayda diyor benim ayım ibadete ayırdım. Farz orucu buna koydum fehfazu fi kendinizi bu ayda koruyun kollayın. Neden kollayın? Haramlardan kollayın. Bu hadis onu anlatıyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu kahale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz buyurduğunu Ebu Said el Hazretleri rivayet ediyor. Men sama ramadan ma'ara hududahu fe tahaffaza mimma en bagiyan tahaffaza min kaffara ma kablehu kim Ramazan ayında oruç tutar? Hududunu korur. Hududu nedir? İmsaktan sonra it ne olmayacak? Yemek içmek cinsi münasebet olmayacak. İftardan önce vakit girmeden ne yapılmayacak? Açılmayacak. Yani orucun yasakları neler? Orucu bozan şeyler neler? Oruç ilmihalini okuyayım dedim size. Bin rekat nafile namaz kılıp ihya etmekten daha önemlidir bir geceyi oruçla ilgili bir fıkıh meselesi. İlmihalden bir mesele okumak. Oruç Risalesi, diyorum başınızın ucunda dursun. Neden? Yatmadan evvel, birkaç fıkıh meselesi okusa sabaha kadar namazda yazılıyor. Okuyun diyorum size. Başucu kitaplarınız böyle. Ramazan geldi, namazan da Namaz zaten devamlı durabilir. Oruçla ilgili koy oraya. Başın ucunda, her akşam üç beş paragraf olsun en az. Oku, yat. Bir de okuyup yatılan kafada kalır. Son okunduğu için o. İnsanın bu bilgi sahibi olur. İlim amelden üstündür diyorum size ibadetten üstündür diyorum size. Hadis şerifte öyle gördüm. Ramazan'ın hududunu bilirse işte bozan şeylerden sakınsa ve sakınması gereken diğer şeylerden sakınır. O ne demek? Çikiden, kumardan, zina'dan, faizden, yalandan, işte kıybetten, dedikodudan, iftiradan. Bunlar zaten herkesin her zaman bildiği haramlardır. Bunlar Ramazana mahsus günah olmadılar ki. Ama Ramazan'da iş katlanıyor. Keffer ama kabiliyor. Ne olur bu adam? orucu geçmişini siler süpürür adam ramazandan ramazana aklanır paklanır bayrama dostların bayramı gibi girer o adamın bayram etmesi hakkıdır çünkü neden günahlarından kurtulmuş adam tabi bayram edecek ama namazı reddolmuş orucu reddolmuş haramları işlemiş sınırları çiğnemiş hududu aşmış geçmiş suratına namazı orucu çarpılmış adamın bir şeyden haberi yok o da ne yapıyor? bayrama hazırlanıyor Allah Teala bizi aldananlardan olmaktan muhafaza eylesin bizi meleklerine karşı, dost düşmana karşı gülünç hale düşmekten muhafaza et. bayram yapacağız, bayram namazı kılıyoruz dediğimiz bir anda, ya Allah katında dolunmuşsak, çok maskara bir duruma düşmüş oluruz, rezil olmuş oluruz hesaplı hareket etmek zorundayız arkadaşlar, başıboş değiliz evet anebi yureyreta radıyallahu teala anu Ebu Reyni hadisinde Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz Ramazan, Kim Ramazan ayında bir gün Oruç tutarsa Yani bir gün bile demek bile Yani her gün tutuluyor Ama bunun tümü birdir yani Ramazan tutan insan tutacak Feselime minselat Bu bir gün tuttuğu oruçta Üç şeyden selamette kalırsa Üç şeye bulaşmazsa Üç şeyi bulaştırmazsa ''Zamintülevül cennete'' ''Cenneti ben söz verdim ona.'' diyor. He, bu hadis-i şerif Efendim İbn-i Merdüye, İspani, Suyuti'yi almış bu hadis ''Cenneti'' diyor, ''Ben söz verdim ona.'' ''Kefilim'' diyor, ''Kefil.'' ''Kefil Muhammed Mustafa.'' Sallallahu aleyhi ve sellem. ''Kal Abu Ubeyde İbnül Cerrah.'' ''Ya Resulallah, ala fi ve selaf.'' Ebu Beyde bin Cerrah biliyorsunuz bu ümmetin emini. Ürdün'de yatıyor ziyaret etmek nasip olmuştu bana bu mübarek yüce sahabi. O da dedi ki Ya Resulallah peki bu üçün dışında ne olursa olsun olur mu? Efendimiz de buyurdu ki ala mafisi vettelaf Üç şeyin dışında ne olursa olsun. Söz veriyorum ama nasıl bir üç şey? Hepsini içine almış bir üç şey zaten. lisan dil. Bu durum ya. Bunu tutan her yeri tutmuştur zaten bunu. Ve battni mide. Bu nasıl korunacak? Haram yemekten. Ya, haram yolla kazanmaktan. Ve farciyi bir de tenasül uzvu. E tenasül uzvunu tuttu mu ne oldu? Zina, livata, lezbiyenlik, bilmem ne, homoseksüel hepsi gitti. E dili korudum mu ne oldu? Gıybet, dedikodu, iftira, yalan. Hepsi devre dışı kaldı. Mideyi korudum da haram yemek yok. daha ne yapacak ki ne yaparsa yapsın diye zaten. Cennet söz. Ama bilelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdular. Peki. Men saraka fi ramadan. Kim ramazan ayında hırsızlık yaparsa. Ya. Bu hırsızlığın kısımları var. Çeşitleri var. Mektubatta bir derste çok anlattım. Kadın kocasından habersiz cebinden para alsa hırsızlıktır aynen. Aynı haramdır. Ya. Efendim dükkandan bir şey alsa habersiz. Efendim orada çalışan, işçi, memur, neyse hizmetçi, habersiz, sahibinden izinsiz, hırsızlıktır. Memur vesaire, bir işi görmesi gereken, işi para almadan görmez, hırsızlıktır, rüşvettir, hırsızlıktır. Haksız kazancı yani. Bunu Ramazan ayında yaparsa, ev yahut zina yaparsa, ev gasabe, yahut adamın malını ne yaparsa, gasp ederse. Bu da acayip bir şey. Şimdi yani her taraf doldu bunlarla beraber kadının çantasını alıyor efendim onun parasını alıyor onun şeyini alıyor Hatta ölünün dişini söküyorlar ya Allah Allah, bu millet durmaz ya şimdi tabi canlıyı soymak daha kolay oldu ölü daha zor adamın üstüne toprak koyuyor taş koyuyor mermer koyuyor onu açana kadar iki canlıyı hemen soyabilir çok kolay oldu bu işler yani motosikletten arabayla gidiyor kadının <gülüyor> alıyor çantası şeyini kadını da yerde sürüklüyor bu nasıl ödeyecek? Kadın veya erkek fark etmez de kadınlar daha mağdur oluyorlar bu meselelerde. Yani bunu yapan adam ne olur bunun durumu ya? Hani Ramazan'da yaparsa kat kat. Ramazan dışında da olsa bu nasıl bir şeydir ya? O parayla o iftar et. Sahur ye. Zıkkım ye. Bu senin orucun orucu olur mu ya? Kadını yerlere sürüyorsun. Gidin bileziğini çaldın ya sen. Nasıl iştir bu? Ne me mezhepler ya? Ya adam diyor arsayı gasp etse üzerinde namaz kılsa namazı olmaz. Başkası da gelcek kılsa onunki de olmaz diyor. Yarım metre komşunun arsasına geçsen, yarım metreyle orada namaz kılsan namazın yok. Bu kulakları nedir bu? Bu niye böyle oldu bu millet? E bu doğru konuşmaları konuştursalar, dinletseler çok suç oranı düşer. Ama böyle değil ki bir şey. Evine tek haramen. Ya belli başlı bir haram işledi. Faiz gibi büyük beladır. Harp kaçmak gibi ondan sonra yetim malı yemek gibi bunlar. <gülüyor> yahut içki içse sarhoş etici madde. Ev <gülüyor> zulmen ya da haksız bir saldırıda bulunsa birine. Bu saldırılar tokatlamak, efendim dövmek, ağır hakaretler adamı rezil etmek, aşağılamaklar vesaire. Zulüm yani. Haksız. Hiçbir hakkı yok. لَمْ يَ تَقَبَّلِ اللّٰهُ مِنُ صَرْفَنْ وَلَا عَدْلًا Teala bu adamın ne farzını kabul eder ne nafilesini kabul eder. Bitti. Allah kabul etmedikten sonra istediğin kadar oruç tut, istediğin kadar teravih kıl, istediğin kadar efendim e, hacca git ondan sonra tekabbel Allah, barek Allah birbirini avut. Allah kabul etsin de geç. Hiç kabul olmaz. Allah bütün melekleriyle beraber bir dahi seneye kadar o kişiye lanet yağdırırlar bir sene ya bir lanet geliyor bir sene kalkmıyor ya ya şu ramazanda işi tersine çevirenler daha fazlalaşıyor ya çünkü bunlar ince meselelerdir büyük kazanç olduğu yerlerde büyük riskler de vardır aynı anda aynı yerde öyle şey yoktur rahatlık ne yaparsan yap bunu da yap şunu vereceğiz. Böyle bir şey yok. Şunu yapacaksın şunu yapmayacaksın. Emir tutuyorsun yasaktan da kaçacaksın. Bunlar iki kanatlıdır. Oruç tutuyorsun haramı bırakmıyorsun. Olmuyor. Onun için Allah olsun. tevbe inşallah. İstiğfarı çoğaltalım şimdi bu gecede istifar edelim. Allah affediyor kapı açık ya niye istemeyelim. Bak efendim Müslümansın. Müslüman anadan babadan gelmesin. İslam memleketinde yaşıyorsun Müslümanlar arasında. Yalnız dikkat etmen lazımdır. Yani adam mecusi, ateş Perez çocuğu sokakta yemek yiyor diye küçük çocuğuna bir tokat attı. Sen Müslümanların Ramazan'dan niye hürmet etmiyorsun? Sonra o mecusi öldü. Öldükten sonra ne oldu? Allah'tan o zamanda bulunan velilerden biri onu mana alevinde gördü. Bir de baktaki cennette. Mecusi cennete nasıl girecek ya? Anladı ki bizim bilmediğimiz bir şey oldu burada. Dedi ona ki, evet sen mecusi değil miydin? Evet mecusiydim ama, tam ben ölecekken, kimsenin bir şeyden haberi yok, adam orada ölüyor. Yanındakiler de haberi olmuyor. Ya Melaiketi, La tedrukû mecusiyen fe ekrimû bil-üslam bi hürmeti Ramazan. Bir nida geldi diyor, Ey benim meleklerim, onu mecusi halinde terk etmeyin, Ramazan'a hürmeti vardı, onun için kendisine İslam'ı ikram edin. ...ve imanla öldüm diyor... ...bir anlık mesele ya... ...bir anlık mesele ya... ...insan bir anda kafir de olur, üstüm anda olur... ...bu işler böyle... ...ramazanın hürmeti... ...inşallah hepimizi... ...hizaya getirsin... ...bu saygı, hürmet, korunmuşluk... ...ve yasaklılık çerçevesinde... ...Allah bütün yasaklardan bizi uzak eylesin... ...âmin diyendilerinizi nâr-ı cahiminden... ...azat eylesin... ...kardeşler... ...şimdi... ...efendim... ...ramazan-ı şerif ayında... Üç hasleti çoğaltın. Dört hasleti çoğaltın. Birincisi istiğfarı çoğaltın. İkincisi şehadeti çoğaltın. Buyurun cem'i hatalarımızdan. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el azim el lezi ilahe illahü el hayyel gayyume ve etubüyle Ya Rabbi çok günahımız var. Bulu verdiğimizden bugüne kadar bilerek bilmeyerek kasıtlı, hataen, sehven, amden, küçük günah, büyük günah bizim kul hakkı senin hakların hakkında her türlü günaha düşmüşüzdür biz. Ama bunların hiçbirinden memnun değiliz. Hiçbirinden dolayı ne iyi oldu yaptım demiyoruz. Hep pişman oldu. Keşke yapmasaydık diyor. Estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah, el el la ilahe illa kayyum <gülüyor> Bütün kardeşlerimizin de adına, hep müminler birbirimizin adına, cemih hatalarımızdan, Estağfirullah, <gülüyor> estağfirullah estagfirullâhe'l-gâfîmellezî ilâ ilâhe illâhû el-hayyel-gayyûme ve-tubûlâh bunu üç kere okusa diyor, harpten kaçsa en büyük günah olur diyor ya bu nasıl bir istiğfardır ya bunu bütün hadislerde yazıyorum ya her risalelerimde ayrı ayrı geçiyor, ramazanda ayrı geçiyor namazdan sonraki bahisde ayrı geçiyor, yatarken üç kere ayrı geçiyor bu hususta çok hadis var başka istiğfar sigeleri de var, istiğfarların efendisi var Ramazan-ı Şerif Risalesi'nden o amellerin faziletleri bölümünden onları takip edeceğiz. İkinci çok yapmamız emredilen kelime-i şehadettir. Evvela imanlarımızı tazelemek için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdu ve resul. Bir tanesi 4000 bin büyük günah sildiriyor. Keffârate li <Sessizlik> zünubina bir dahi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Son nefeste kolay ve rahatça okuyabilmek nasip olması için bir dakika buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amin subhan rabbil aliyil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin Salatü vesselam ala seyyidil murselin Muhammed ve alih ve sahbihi Amin. Allahumma sallı ve sellim ve barik ala seyyidina مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِ الْقَدْرِ وَالْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ Amin. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْحِزَّةِ عَمَّا يَصَفُونَ وَسْسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Evlâdi o ki, ben niye için gönderdim? Ben niye için Kur'an gönderdim? O dinli, o şeriatın, o Muhammed bütün dinlerin üzerine valibidir. Dostların içine girmesen cennette yerin yok. Düşmanlardan uzak ol, dostlardan ayrılma.